Sır Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Üçgen Çatılar. Bay Sherlock Holmes'le birlikte yaşadığımız maceralar arasında şimdi aktaracağım Üçgen Çatılar kadar ani ve dramatik gelişen başka bir vaka daha yoktur sanırım. O sıralar işlerim nedeniyle Holmes'u bir süredir görememiştim. Dolayısıyla hangi sularda yüzdüğünden haberim yoktu. Ama o sabah konuşmaya can atıyor olmalıydı. Beni her zaman ateşin yanında duran, iyice eskimiş alçak koltuğa oturttu. Pipos'un ağzına yerleştirip tam karşıma geçmiş konuşmaya başlayacaktı ki ziyaretçimiz çıka geldi. Aslında gelenin azgın bir boğa olduğunu söylesem daha doğru olurdu belki. Kapı çarpılarak açıldı ve içeri iri yarı bir zenci girdi. Aslında bu korkunç görüntüsünü aldırmasanız göz alıcı gri takım elbisesi ve yanar döner somon rengi kravatıyla çizgi roman kahramanlarına benzetebilirdiniz. İlk iş, geniş yüzü ve basık burnunun arasından sinsi bir ateşle yanan kara gözleriyle bizi süzmek oldu. ''Efendiler, hanginiz Holmes bakayım?'' diye sordu sonunda. Holmes piposunu çıkarıp uyuşuk bir tebessümle baktı. ''Ah, demek sensin.'' dedi konuğumuz, ileri doğru tekinsiz bir adım atarak. ''Bana bak Bay Holmes, burnunu milletin işine sokayım deme sakın. Bırak kendi işlerini kendileri halletsinler, anladın mı?'' ''Sen devam et.'' dedi Holmes, ''Hoşuma gidiyor.'' ''Demek hoşuna gidiyor.'' diye homurdandı vahşi. ''Seni burada bir paketleyeyim de gör bakalım hoşuna gidiyor muymuş gitmiyor muymuş. Senin gibilerle çok uğraştım ben. Hiçbiri de memnun ayrılmadı bilesin. Bak bakalım bu da hoşuna gidecek mi Holmes.'' İri boğum ellerini yumruk yaparak dostumun burnunun dibine kadar soktu. Holmes ise bu eli büyük bir dikkatle inceledikten sonra ''Doğuştan mı böylesin?'' diye sordu. ''Yoksa sonradan mı oldu?'' Ya dostumun soğukkanlılığından ya da benim ocaktan demire aldığımı gördüğünden olacak konuğumuzun tavırları yumuşamaya başlamıştı. ''Benden günah gitti.'' dedi. ''Şu Haro meselesiyle ilgilenen bir arkadaş var. Sen dediğimi anlarsın ve senin o işe burnunu sokmanı istemiyor. Anladın mı? Ne sen kanunsun ne de ben. Karşıma çıkarsan acımam ona göre.'' ''Ben de ne zamandır seninle tanışmak istiyordum.'' dedi Holmes. ''Oturmanı istemeyeceğim çünkü kokun midemi bulandırıyor.'' Sen şu kabadayı Steve değil misin? Ta kendisiyim ve benim ağzımdan söz bir kez çıkar. Görebiliyorum dedi Holmes konuğumuzun çirkin ağzına bakarak. Şu Holborn barın çıkışında genç Perkins'in öldürülüşü var ya. Ne oldu gidiyor musun yoksa? Zenci öfkeyle erkilmiş yüzü bembeyaz kesilmişti. Bu zırvaları dinleyecek değilim dedi. Benim Perkins'le hiç içim olmaz Holmes Bey. O çocuk başını belaya soktuğundan beri Birmingham aranesinde antrenmandaydım. ''Tabii tabi, bunu hakime de anlatırsın Steve.'' dedi Holmes. ''Zaten ne zamandır Bernie Stockdale ile seni izliyordum.'' ''Tanrı aşkına Bay Holmes.'' ''Yeter, çık artık. Ben istediğim zaman bulurum seni.'' ''İyi günler Bay Holmes. Umarım bu ziyaretle canınızı sıkmamışımdır.'' ''Seni kimin gönderdiğini söylersen başka.'' ''Bunda gizli kapaklı bir şey yok ki. Az önce adını söylediğimiz adamın ta kendisi işte.'' ''Peki ona kim söylemiş?'' ''İnanın ki bilmiyorum Bay Holmes.'' Bana Steve git şu Bay Holmes'e bir görün. Haro meselesine bulaşırsa hayatının tehlikede olduğunu söyle. Dedi sadece. Hepsi bu. Ziyaretçimiz diğer soruları beklemeden geldiği gibi hızla çıktı odamızdan. Holmes ise piposunu boşaltırken gülüyordu. O kalın kafasını kırmak zorunda kalmadığına sevindim Watson. Bu arada elinde demirle neler yaptığını görmedim sanma. Ama adam gerçekten zararsız. Çam yarması sersem şapşal bir bebekten farksızdır. Gözü nasıl korktu sen de gördün. Spencer John'ın çetesindendir. Bir ara zamanım olunca ilgileneceğim. Pis bir işe bulaşmışlığı var. Ama bak asıl patronu Bernie. Daha kurnaz bir adam. Uzmanlık alanları saldırı, göz korkutma gibi şeyler. Benim asıl öğrenmek istediğim şey bu meselede arkalarında kimin olduğu. Peki senin gözünü neden korkutmak istiyorlar Holmes? Şu Harrow Wild vakası yüzünden. Bazıları epey bir sıkıntıya girdiğine göre işin içinde başka şeyler de var demek ki. Peki ama ne? Ben de tam bunu anlatacaktım ki böyle bir komediye şahit olduk. Bayan Mabberley'den bir not geldi. Benimle gelirsen ona bir telgraf çekeriz sonra da işe koyuluruz. Sevgili Bay Sherlock Holmes diye okumaya başladım. Bu evle bağlantılı olduğunu sandığım bir dizi garip olaya tanık oluyorum ve yardımınıza muhtaçım. Yarın bütün gün evde olacağım. Evin Vilt istasyonuna çok yakın. Sanırım merhum kocam Mortimer de eski müşterilerinizden biriydi. Saygılar. Mary Mabberley. Altındaki adreste üçgen çatılar Harrow-Wield şeklindeydi. Bu kadar işte dedi Holmes. Evet Watson bu meseleye ayıracak zamanım varsa hemen yola çıkabiliriz. Kısa bir tren yolculuğu ve ondan da kısa bir araba yolculuğundan sonra eve varmıştık. Ahşap ve taştan yapılmış ev henüz boyatmamış çimenlerle dolu bir bahçenin ortasında yükseliyordu. Eve ismini veren, çatıdaki pencereli üç küçük çıkıntı ilk başta göze çarpıyordu. Arkadaki bodur ve bakımsız çam ağaçları, manzaranın iç karartıcı havasını tamamlıyordu. Bütün bunlara rağmen, evin içini iyi döşenmiş, bizi karşılayan yaşlı ev sahibesini de zevk sahibi ve kültürlü bulmuştuk. Önemsiz bir meseleden dolayı bana başvuralı epey bir zaman geçmiş olsa da, diye söze girdi Holmes, kocanızı gayet iyi hatırlıyorum hanımefendi. Oğlumun adının da Douglas olduğunu söylersem tam olacak demek ki. Holmes kadına büyük bir dikkatle baktı. Hay Allah! Siz Douglas Mabberley'nin annesi misiniz? Onu da biraz tanırdım. Zaten bütün Londra tanır onu. Ne muhteşem bir adamdır. Şimdi neler yapıyor? O öldü Bay Holmes. Öldü. Roma ateşiliği yapıyordu ve geçen ay zatüreden öldü orada. Çok üzüldüm. Öyle birine ölümü yakıştıramıyor insan. Onun kadar canlı birini daha görmemişimdir inanın. Hayatı bütün hücreleriyle dolu dolu yaşardı. Ama fazla dolu dolu yaşadı Bay Holmes. Onun sonunu getiren de bu oldu ya. Siz tabi onun tatlı cana yakın hallerini bilirsiniz. Ama son zamanlarda suskun, dalgın, kasvetli bir hale bürünmüştü. Kalbi kırıktı Bay Holmes. Aslanlar gibi oğlum bir ay içinde gözlerimin önünde eridi gitti. Kadın meselesi miydi acaba? Kadın değil, canavardı o. Ama neyse sizi buraya zavallı evladımdan bahsetmek için çağırmadım Bay Holmes. Doktor Watson ve ben her türlü hizmetinizdeyiz. Son zamanlarda çok tuhaf şeyler oluyor. Buraya taşınalı bir yılı geçti ama bu süre zarfında sessiz sakin bir hayat sürmek istediğim için komşularımla doğru düzgün görüşmüşlüğüm bile olmadı. Ancak 3 gün önce emlakçı olduğunu söyleyen bir adam çıktı ortaya. Dediğine göre burası tam da bir müşterisinin aradığı gibi bir yermiş ve satmak istersem para hiç önemli değilmiş. Civarda bunun gibi birkaç yer daha olduğunu bildiğim için önce garipsediysem de tabi teklifi ilgimi çekmedi değil hani. Haliyle bir fiyat söyledim. Buraya satın alırken verdiğim paranın üzerine bir 500 sterlin ekleyerek tabi. Adam teklifimi hemen kabul etti ardından müşterisinin evi eşyalarıyla birlikte almak istediğini ve onlara da fiyat biçmemi istedi. Buradaki mobilyalarımdan bazılarını eski evimden getirdim. Siz de görüyorsunuz gayet iyi durumdalar. Dolayısıyla onlar için de yüklü bir ücret istedim. Adam bunu da hemen kabul etti. Toplamda o kadar iyi bir para ediyordu ki bu sayede hayallerimi gerçekleştirebilecek, ömrümün geri kalanını seyahat ederek ve kendi kendimin efendisi olarak geçirebilecektim. Adam dün yeniden kapımı çaldı. Bütün sözleşmeleri hazırlamış getirmiş. Allah'tan bunları Harov'dan avukatım olan Bay Sutro'ya da göstermeyi akıl etmişim. Kağıtlara şöyle bir göz attıktan sonra ''Bu çok garip bir belge. İmzalarsanız yasal olarak bu evden hiçbir şey alamayacağınızın, özel eşyalarınıza bile el süremeyeceğinizin farkında mısınız?'' dedi bana. Ben de akşam emlakçı geldiğinde bu meseleyi açtım ve sadece mobilyaları satmak istediğimi söyledim. ''Hayır, olmaz. Her şeyi satıyorsunuz.'' dedi adam. ''Peki ya kıyafetlerim, mücevherlerim ne olacak?'' Özel talepleriniz varsa fiyata bunları da ekleyebiliriz ama bizim gözetimimiz olmadan evden dışarı hiçbir şey çıkmamalı. Müşterim aslında çok anlayışlı biridir ama onun da kendi tercihleri var. Bu konudaki kararı açık ya hep ya hiç. Ben de o halde hiçbiri deyince mesele öylece kaldı. Ama olan bitenlerden iyice işkillendiğim için düşündüm ki yaşlı kadın sözlerini tamamlayamadan Holmes elini kaldırıp susmasını işaret etti. Sonra hızlı adımlarla gidip kapıyı aniden açmasıyla uzun boylu, zayıf bir kadını omuzlarından yakalayıp içeri sokması bir oldu. Kadın sendeleyerek içeri girdiğinde kümesinden paldır küldür çıkarılmış, tüyleri de yeni yolunmuş dev bir tavuğa benziyordu. Çek ellerini üzerimden ne yapıyorsun sen? diye viyakladı kadın. Neler oluyor Susan? Şey hanımefendiciğim tam misafirlerimiz öğle yemeğine kalacak mı diye sormaya gelmiştim ki bu herif üzerime çullandı. Son beş dakikadır kulağım onda, ama bu ilginç hikayenizi bölmek istemediğim için ses çıkarmadım. Ciğerlerin ötüyor Suzan. Böyle bir işe kalkışıyorsan daha dikkatli olman gerekirdi. Suzan, somurtkan ama bir o kadar da şaşkın bir ifadeyle Holmes'e döndü. Sen kimsin be? Beni böyle tartaklamaya ne hakkın var? Ben sadece sen de buradayken bir soru sormak istedim. Bayan Maberly, benden yardım isteyeceğinizi başka birine söylediniz mi? Hayır Bay Holmes, söylemedim. Mektubu kim gönderdi peki? Suzun, elbette pekala Suzun, hanımının benden yardım istediğini kime söyledin? Yalan bu ben kimseye bir şey söylemedim. Suzun, bu ciğerlerle fazla yaşamazsın zaten yalan söylemek çok ayıptır. Kime haber verdin anlat bakalım. Suzun diye bağırdı hanımefendi öfkeyle. Seni gide hain şimdi hatırladım bak çalıların arasında biriyle konuşurken görmüştüm seni. Onun sizinle alakası yoktu dedi kadın asık suratla. ''Konuştuğun adam Bernie değildi desem?'' diye araya girdi Holmes. ''Madem biliyordun ne diye sordun o zaman?'' ''Aslında emin değildim ama şimdi öğrenmiş oldum.'' ''Peki sözün. Bernie'nin arkasında kimin olduğunu söylersen bir onluk çalışır.'' ''Senin her onluğuna binlik sayacak biri.'' ''Vay canına, demek zengin bir adam.'' ''Hayır mı?'' ''Gülümsediğine göre zengin bir kadınmış.'' ''Madem buraya kadar anlaştık, bari adını da söyle de al onluğunu.'' ''Cehenneme kadar yolun var.'' Ah Suzun, doğru konuş lütfen. Ben gidiyorum buradan. Burama kadar geldi artık. Yarın birini gönderip eşyalarımı aldırırım. Hizmetçi kadın bunları söyledikten sonra bir hışımla çekip gitti. Güle güle Suzun, güle güle. Kafurlu afyon tentörü tavsiye ederim. Pekala diye devam etti Holmes. Öfkeden kıpkırmızı kesilen kadın kapıyı çarpıp çıktıktan sonra. Bu çetenin peşinde olduğu bir şeyler var. İşin arkasını bırakmaya da hiç niyetli görünmüyorlar. Bana gönderdiğiniz mektup akşam onda postaya verilmiş. Suzun bu arada her şeyi Bernie'ye anlatır. Bernie patronuna gidip bilgi verir. Patron ya da patroniçe, ki Suzanın cüvalladığımı sandığı zaman yüzünde beliren gülümsemeden bunun bir patroniçe olduğunu çıkarabiliriz. Bu bilgiye dayanarak bir plan yapar. Karasiti ve haber verilir. O da ertesi sabah kapıma dayanıp beni tehdit eder. Gördüğünüz gibi çok hızlı çalışıyorlar. Peki ama neyin peşindeler? Evet asıl soru bu işte. Sizden önce bu ev kiminmiş? Ferguson adında emekli bir kaptanın. Onun hakkında ne biliyoruz? Fazla bir şey değil. İlk aklıma gelen buraya bir şeyler gömmüş olabileceği oldu. Doğru insanlar bu zamanda hazinelerini götürüp bankaya gömüyorlar artık. Ama her zaman birkaç dili çıkar. Onlar olmasa dünya ne kadar sıkıcı olurdu. Düşünsenize. Öncelikle değerli bir şeyin gömüldüğünü varsayalım. Ama o zaman eşyaları niye istiyor? Elinizde bir Rafael tablosu ya da orijinal Shakespeare yazması olması mümkün müdür acaba? Hayır eski bir Cohn derbi çay takımından başka antika bir şeyim olduğunu sanmıyorum. Bu kadar tantana'ya değecek bir şey değilmiş. Kaldı ki açık açık talip olabilirlerdi. Çay takımınıza bu kadar meraklılarsa iyi bir fiyat teklif etmeleri yeterli olurdu. İğneden ipliğe bütün evi satın almalarına gerek kalmazdı yani. Hayır yanlış anlamıyorsam sahip olduğunuzun farkında olmadığınız ama farkına varacak olursanız elinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir şey var sizde. Ben de öyle düşünmüştüm, dedim. Doktor Watson da aynı fikirdeyse mesele hallolmuştur. İyi de Bay Holmes ne olabilir ki? Sadece zihinsel analizle bir yere varabilecek miyiz bir bakalım. Bir yıldır bu evde oturuyorsunuz. Neredeyse iki yıl olacak. Daha iyi ya, bu uzun süre boyunca sizden bir şey isteyen olmadı. Ama nedense 3-4 gün önce kapanıza dayanıp acil isteklerde bulunmaya başladılar. Bunun anlamı ne? Bu sadece şu anlama gelebilir dedim. O şey her neyse artık eve yeni gelmiş olmalı. Bir kez daha çözdüm Watson dedi Holmes. Şimdi Bayan Möberley son zamanlarda bu eve yeni bir şey geldi mi? Hayır bu yıl hiçbir şey almadım ki. Vay canına İşte bu çok garip. Neyse o halde yeni bilgiler elde edene kadar meseleyi kendi haline bırakmakta fayda var. Şu avukatınız işinde iyi midir? Bay Sutro en iyisidir. Başka hizmetçiniz var mı? Yoksa az önce kapıyı çarpıp çıkan dünya tatlısı Susan tek miydi? Genç bir kızımız daha var. Sutro'yu birkaç gece burada kalması için ikna edin. Korumaya ihtiyacınız olabilir. Kime karşı? Kim bilir, mesele henüz çok belirsiz. Neyin peşinde olduklarını bulamıyorum. Öyleyse öteki ucundan tutup asıl niyetlerini ortaya çıkarmaya çalışmalıyım. Şu emlakçı size adresini verdi mi? Kart vizitinde sadece ismi ve mesleği yazıyor. Haynes Johnson, müzayedeci ve eksper. İsmini rehberde bulabileceğimizi sanmıyorum. Namuslu iş adamları adreslerini gizlemez. Neyse, siz beni her türlü gelişmeden haberdar edin. Vakanızı üstleniyorum, çözeceğime emin olabilirsiniz. Kapıya gitmek üzere koridordan geçerken Holmes'un hiçbir şeyi kaçırmayan gözleri bir köşeye yığılmış bavullara ve sandıklara takıldı. Üzerlerindeki etiketler ilk başta dikkat çekiyordu. Milano, Luzern. Bunlar İtalya'dan gelmiş. Zavallı Douglas'ın eşyaları. Hiç açmadınız mı bunları? Ne kadardır burada duruyorlar? Geçen hafta geldiler. Ama demiştiniz ki, Tabi ya eksik halka bu olmalı. İçlerinde değerli bir şey olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? İçlerinde ne olacak ki Bay Holmes? Douglas'ın ufak bir maaşından başka bir şey yoktu. Holmes bir süre düşüncelere daldıktan sonra ''Bu işi daha fazla geciktirmeyin Bayan Maburli'' dedi. Bunları bir an önce kendi odanıza çıkartıp içindekilere bakın. Yarın gelip sizden bilgi alırım. Evden çıkıp yolun sonundaki yüksek çalılığın dibinde bizim zenci boksörün beklediğini görünce üçgen çatıların sıkı takip altında olduğunu bir kez daha anladık. Karşısında birden çıkınca bize şeytani, tehditkar bir bakış attı. Bunun üzerine Holmes hemen elini cebine götürdü. Tabancanızı mı arıyorsunuz Bay Holmes? Hayır, parfüm şişem yanımda mı diye baktım Steve. Size böyle komik misiniz Bay Holmes? En sene yapıştığımda ne kadar komik olduğumu anlarsın Steve. Seni daha bu sabah uyarmadım mı? Şey, ben aslında dediklerinizi adam akıllı düşündüm ve şu Perkins meselesini daha fazla uzatmamaya karar verdim. Ama size bir yardımı dokunursa ne ala. O zaman bu işte arkanda kim var onu söyle. Size daha önce de söyledim ya, bilmiyorum. Ben bir tek patron neden emir alıyorum. Madem öyle, şunu aklının bir köşesine yaz Steve. O eski hanfendi ve evin içindeki her şey bundan böyle benim korumam altındadır. Bunu sakın unutma. Tamam tamam, unutmam. Adamın gözünü iyice korkuttum Watson, diye söze girdi Holmes yolumuza devam ederken. Gerçek patronun kim olduğunu öğrendiği anda hiç düşünmeden kalmazlar artık. İyi ki Spencer John tayfası hakkında bir şeyler biliyormuşum bak. Bizim Steve de onlardan. Neyse bu iş tam Langdale Pike'ın kalemi. Şimdi onu görmeye gidiyorum Watson. Döndüğümde meseleyi iyice açığa çıkartmış olurum herhalde. Bütün gün Holmes'u görmedim ama neyin peşinde olduğunu tahmin edebiliyordum. Langdale Pike her türlü sosyal skandal meselelerinde başvurduğu ayaklı bir ansiklopedi sayılırdı. O tuhaf uyuşuk yaratık bütün gün Sit James sokağındaki kulüpte oturur, şehrin gizli ya da açık bütün dedikodularını ondan alıp buna verirdi. Paykin, meraktan ölen halkın susuzluğunu gideren o süprüntü gazetelere yazdığı yazılarla büyük paralar kazandığı söyleniyordu. Londra'nın bulanık sularında en ufak bir dalga ya da çalkantı olsa dost doğru onun kulağına gider, onun radarına yakalanmayacak bir dedikodu bulunmazdı. Holmes de ona el altından bilgi sızdırır, karşılığında ara sıra yardımına başvururdu. Ertesi sabah odasında uğradığımda dostumun halinden her şeyin yolunda olduğunu sezdim. Ama bizi bekleyen o tatsız sürprizden haberim olamazdı elbette. Her şey şu telgrafla başladı. ''Lütfen hemen gelin. Müvekkilin evi gece soyuldu. Polis olay yerinde. Sutro.'' Holmes telgrafı okuduktan sonra bir ıslık öttürdü. ''Oyun nihayet düğümlendi ama beklediğimden daha çabuk oldu. Bu işin arkasında büyük bir güç var Watson.'' Ama dün öğrendiklerimden sonra bu beni hiç şaşırtmıyor. Bu Sutro denen adam hanfendinin avukatı elbette. Ama korkarım gece nöbet tutmanı istemeyerek bir hata yaptım. Bu herifin de çürük tahtı olduğu kesinleşti. Bu durumda tekrar Harrowville'da gitmekten başka seçeneğimiz kalmıyor. Üçgen çatıları önceki gün gördüğümüz düzenli, intizamlı ev halinden çok başka bir halde bulduk. İşsiz, güçsüz, meraklı küçük bir grup kapıda toplanmış, Polisler de içeride pencereleri ve çiçekleri incelemeye koyulmuştu. Eve girdiğimizde kendini avukat olarak tanıtan kır saçlı, yaşlı bir beyle ve Holmes'u eski bir dostu gibi sevinçle karşılayan, al yanaklı, yerinde duramayan kıpır kıpır bir müfettişle karşılaştık. ''Gördüğünüz gibi Bay Holmes bu meselede sizlik bir durum yok.'' diye söze girdi müfettiş. ''Sıradan adli bir hırsızlık vakası bu. Emektar polis kuvvetleri halleder. Uzman yardımına gerek yok.'' Vakanın emin ellerde olduğumdan hiç şüphem yok, dedi Holmes. Demek adi bir hırsızlık vakası diyorsunuz. Kesinlikle, adamların kim olduğunu ve onları nerede bulabileceğimizi gayet iyi biliyoruz. Şu Bernie Stockdale çetesinin işi bu, koca zenci de dahil. Onları ortalıkta görmeyen kalmamış. Mükemmel, ne almışlar peki? Fazla bir şey almamışlar gibi. Bayan Mabberley'i kloroformla bayıltıktan sonra evi, "a hanfende de geldi işte.'' Daha geçen gün dinçliği ve zarafetiyle göz dolduran kadıncağız bugün solgun ve yorgun bir halde ancak hizmetçisinin kolunda girebilmişti odaya. ''Siz bana demiştiniz Bay Holmes'' dedi kadın acı acı gülümseyerek. ''Ama gel gör ki ben sizi dinlemedim. Bay Sutro'ya zahmet vermeyeyim dedim. Savunmasız kaldım.'' ''Ben de bu sabah öğrendim'' diye araya girdi avukat. Bay Holmes evde birilerinin bulunmasını tavsiye etmişti. Ben sonra kulak asmadım ve cezamı çektim. ''Peki iyi görünmüyorsunuz.'' dedi Holmes. ''Olan biteni bana anlatacak durumda mısınız bilmiyorum.'' ''Her şey burada yazıyor.'' diye atıldı müfettiş elindeki kalın defteri göstererek. ''Evet ama hanımefendi çok bitkin değilse meseleyi bir de kendisinden...'' ''Anlatacak o kadar az şey var ki içeri girmelerini o hain Susan'ın ayarladığına eminim. Evi avuçlarının içi gibi biliyorlardı herhalde. Kloroformlu bezi ağzıma bastırdıklarını hatırlıyorum. Ama sonrasında ne kadar süre baygın kaldım bilmiyorum.'' ''Kendime geldiğimde yatağın başında bir adam, bir de elinde bir çuvalla ortalıkta dolaşan başka bir adam vardı. Oğlumun bavullarına gömülmüş her şeyi ortalığa saçmışlardı. Kaçmaya yeltense de üzerine atlayıp çuvallı adamı yakaladım. ''Büyük bir tehlike atlatmışsınız.'' dedi müfettiş. ''Adamın koluna yapıştım ama silkinip elimden kurtuldu. Öteki de kafama vurmuş olacak ki sonrasını hatırlamıyorum.'' Hizmetçi Mary gürültüleri duyup camdan bağırmaya yardım istemeye başlamış. Polis de bunun üzerine gelmiş ama alçaklar çoktan kaçmış. Ne çalmışlar? Şey değerli bir şey aldıklarını sanmıyorum. Oğlumun bavullarında ne bulacaklardı ki? Adamlar hiç ipucu bırakmamışlar mı? Üstüne atıldığım o adamın elinden kapmayı başardığım bir kağıt parçası var. Buruşturulup yere atılmış haldeydi. Üzerinde oğlumun el yazısını görür görmez tanıdım. Demek ki işlerine yaramıyormuş dedi müfettiş. Hırsızların niyeti olsaydı... ''Kesinlikle.'' dedi Holmes. ''Tamamen akılsızlık ama ben yine de bir göz atmak isterim.'' Müfettiş cebinden kırış kırış bir kağıt parçası çıkardı. ''Ne kadar önemsiz görünürse görünsün hiçbir şeyi atlamam.'' dedi sonra gururla şişinerek. ''Sizin de kulağınızda küpe olsun Bay Holmes. 25 yıllık tecrübe konuşuyor. Her zaman bir parmak izi ya da bir ipucu bulma şansı vardır.'' Holmes kağıdı dikkatle inceledi. ''Siz ne düşünüyorsunuz müfettiş?'' Görebildiğim kadarıyla tuhaf bir romanın son sayfasına filan benziyor. ''Tuhaf bir hikayenin sonu olduğu kesin.'' dedi Holmes. ''Sayfanın tepesindeki sayıyı fark etmişsinizdir. 245 yazıyor. Diğer 244 sayfa nerede acaba?'' ''Herhalde hırsızlar almıştır. Ne işlerine yarayacaksa artık.'' ''Bir eve girip sadece bunları almaları da tuhaf. Bu size bir fikir uyandırıyor mu müfettiş?'' ''Evet bayım. Alçakların aceleyle ellerine geçen her şeyi aldıklarını gösteriyor.'' Hayrını görmezler umarım. Peki ama oğlumun eşyalarını neden karıştırsınlar ki? Diye sordu bayan Mabberley. Al katta değerli bir şey bulamayınca şanslarını bir de üst katta denemek istemişlerdir. Benim yorumum bu. Siz ne diyorsunuz bay Holmes? Benim biraz düşünmem lazım müfettiş. Şöyle cama doğru biraz gelir misin Watson? Holmes birlikte yan yana dururken kağıtta yazanları okudu. Bir cümlenin ortasından başlayarak şöyle devam ediyordu. Adamın her yeri kesiklerden ve darbelerden kan revan içinde kalmıştı. Ama o güzel yüzün, uğruna canını bile feda etmeye hazır olduğu o yüzün, ona acıyarak baktığını gördüğü an, yüreğinin aldığı yaranın yanında çektiği bu acı hiç kalırdı. Kafasını kaldırıp baktığında gülümsedi kadın. Tanrı'ya şükür gülümsemişti. Kalpsiz bir iblis gibi de olsa gülümsemişti. Ama aşk da tam o anda ölmüş, yerini taptaze bir nefrete bırakmıştı. İnsan bir amaç için yaşamalı. Benim amacım da sizin kollarınızda ölmek olmayacaksa leydim, o halde sizi tamamen mahvetmek ve intikamda huzur bulmak olmalı. Acayip bir dil bilgisi var burada dedi Holmes gülümseyerek. Baştaki üçüncü tekil şahıs sonradan birden nasıl leydim demeye başlıyor fark ettin mi? Yazar kendini hikayesine o kadar kaptırmış ki doruk noktasında kendini romanın kahramanı olarak görmeye başlamış. Pek beceriksizce buldum ben de, dedi müfettiş kağıdı defterinin arasına sıkıştırırken. Aa, yoksa gidiyor musunuz Bay Holmes? Vaka öyle ehil ve emin ellerde olduğuna göre bana yapacak fazla bir şey kalmıyor. Bu arada Bayan Meberley siz hep seyahat etmek istediğinizi söylemiştiniz değil mi? Her zaman en büyük hayalim oldu Bay Holmes. Nereye gitmek isterseniz? Kahire, Maderya, Riviera... Ah, param olsa bütün dünyayı dolaşırdım. Elbette, dünyayı dolaşırdınız. Neyse, hepinize iyi günler. Akşama doğru bir telgraf gönderebilirim. Camın önünden geçerken Müfettiş'in belli belirsiz görümseyip başını salladığını fark ettim. Bu kafalı adamlarda hep biraz delilik olur. Der gibi bakıyordu. Bir kez daha Londra'nın hırçurna döndüğümüzde, pek alavatsın. Küçük yolculuğumuzun son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Dedi Holmes. Meseleyi bir an önce açıklığa kavuşturmakta fayda var. Benimle gelmeni istiyorum. Çünkü işin içinde Isadora Klein gibi bir kadın olunca yanımda bir tanık olması daha iyi. Bir araba çevirip hızla Grosvenor meydanına doğru yol alırken Holmes uzun bir süre düşüncelere daldı. Ama sonra birden silkenip kendine geldi. Bu arada Watson her şey çok açık değil mi? Hayır benim için o kadar açık olduğunu söyleyemem. Sadece bu işin arkasındaki hanımefendiyi görmeye gittiğimizi tahmin edebiliyorum. Tabii ya. İyi de. Isadora Klein ismi sana hiçbir şey çağrıştırmıyor mu? Şu meşhur güzelden söz ediyorum. Onun eline su dökebilecek bir kadın daha çıkmamıştır. Soyu Pernambuco'yu yöneten konquistadorlara kadar giden safkan bir İspanyolken Alman şeker kralı Klein ile evlenmesi onu dünyanın en zengin kadını yapmış, sonra da dünyanın en güzel dul oğlu vermişti. Kendiniz zevk ve sefaya verdiği bir dönemde bazı sevgilileri olmuş. Londra'nın en göz alıcı bekarlarından Douglas Mabberley de onlardan biriymiş. Ama onunla ilişkisi sıradan bir kaçamaktan öteye gitmiş. Mabberley dışarıdan göründüğü gibi bir sosyete kuşu değil. Aşkı uğruna çok şey veren ve karşılığında da çok şey bekleyen güçlü ve mağrur bir adammış. Hanfendi ise hikayemizin merhametsiz güzeli oluyor. Zevkini alıp meseleyi bitirmeye karar verdiğinde karşı taraf kalın kafalı çıkarsa lafını nasıl anlatacağını da bilen bir kadın. Demek ki o yazılanlar Douglas'ın kendi hikayesiymiş. İşte şimdi parçaları birleştirmeye başladın. Hanımefendinin neredeyse oğlu yaşındaki Lomond ile evlilik hazırlıklarına giriştiğini duydum. Majestelerinin annesi aradaki yaş farkına razı olsa da böyle büyük bir skandala göz yumamaz. Mesele bu kadar ciddi işte. Ah gelmişiz bile. Batı yakasının en güzel köşe malikanelerinden birinin önünde durmuştuk. Robot gibi bir kapıcı çıka gelip kart vizitlerimizi aldıktan hemen sonra Hanfendinin evde olmadığı bilgisiyle geri döndü. ''O halde kendisi dönene kadar bekleriz.'' dedi Holmes neşeyle. Robot bozulmuştu. ''Evde değil demek sizin için evde değil demektir.'' dedi kapıcı. ''Güzel.'' diye karşılık verdi Holmes de. ''Demek ki beklemek zorunda kalmayacağız. Lütfen hanfendiye bu notumu iletiniz.'' Not defterinin bir sayfasına birkaç kelime karaladıktan sonra katlayıp adama uzattı. ''Ne yazdın Holmes?'' diye sordum. Sadece şunu yazdım, polisle mi gelelim? Bir çeşit davetiye. Gerçekten de öyleydi. Bir dakikaya kalmadan içeri alınmış, sağda solda pembe ampullerle loş bir şekilde aydınlatılmış, geniş ve göz alıcı, binbir gece masallarından fırlamış bir salona buyur edilmiştik. Salona geldiğimizde, hanımefendinin en mağrur güzellerin bile fazla aydınlığa tahammülü kalmadığı bir yaşa geldiğini tahmin ettim. Bizi görünce kanepeden kalktı. Uzun boyluydu, kusursuz, soylu bir duruşu vardı ve Biblo gibi yüzünde alev alev yanan İspanyol gözleri nefret saçıyordu. ''Bu terbiyesizlik de nedir böyle?'' diye sordu Holmes'ün notunu elinde sallayarak. ''Açıklamama gerek yok madam, aksi zekanıza hakaret olur. Gerçi son zamanlarda böyle bir zekanın bile hata yapabileceğini görmek beni şaşırtmada da değil hani.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Paralı haydutlarınızın beni yıldırabileceğini sandınız.'' ''Benimki gibi bir işte bela eksik olmaz. Ama farkında olmadan genç Mabrile'nin vakasıyla ilgilenmemi de ses sağladınız aslında. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Benim paralı haydutlarla ne işim olabilir ki?'' Holmes yüzünde bezgin bir ifadeyle dönüp ''Demek zekanızı gözümde büyütmüşüm. Size iyi günler.'' ''Durun, nereye gidiyorsunuz?'' Yard'a. Kadın kapıya varmamıza az kala yetişip Holmes'u kolundan yakaladı. Çelik bir anda kadifeye dönüşmüştü. ''Gelin, oturun biraz. Meseleyi konuşalım. Size karşı dürüst olmam gerektiğini anlıyorum Bay Holmes. Karşımda tam bir centilmen görüyorum ve bir kadının içgüdüleri asla yanılmaz. Size bir dost gibi yaklaşacağım.'' ''Ama ben size aynı şekilde yaklaşacağıma söz veremem madam. Ben kanun adamı değilim ama elimden geldiğince adaleti temsil etmeye çalışıyorum. Önce sizi dinleyecek, sonra da ne yapacağımı söyleyeceğim.'' Sizin gibi cesur bir adamın gözünü korkutmaya çalışmak gerçekten de aptallıkmış. Asıl aptallık madem size her an şantaj yapabilecek ya da sizi ele verebilecek bir ayak takımıyla aynı seviyeye inmenizdi. Hayır hayır o kadar da saf değilimdir. Madem ki size karşı dürüst olacağıma söz verdim şunu söyleyeyim. Bernie değil ve Susan'dan başka patronlarının kim olduğunu bilen yok. O ikisiyle de ilk işim değil zaten. Sözünü tamamlamadan sevimli bir samimiyetle gülümseyip başını salladı. Anlıyorum onları daha önce test etmişsiniz. Av sırasında ses çıkarmamayı bilen iyi köpeklerdir. Ama öyle köpekler gün gelir onları besleyen eli ısırırlar da. Hırsızlık suçundan tutuklanacaklar. Polis peşlerine düştü bile. Başa gelen çekilir diyeceklerdir. Çünkü bunun için para oluyorlar. Beni ele vermezler. Tabii ben devreye girmezsem. Hayır hayır girmezsiniz. Siz tam bir beyefendisiniz. Bu da bir kadının sırrı olarak kalmalı. ''Öncelikle şu kitabı bana vermeniz gerekiyor.'' Kadın kısa bir kahkaha nöbetinden sonra kalkıp şöminenin başına gitti ve yanıp kül olmuş bir kütleyi demir çubukla dağıttı. ''Bunu mu vereyim?'' diye sordu sonra. Meydan okuyan gülümsemesiyle o kadar zarif ve şeytani duruyordu ki Holmes'ün onca suçlu arasından en çok bu kadına kafa tutmakta zorlanacağını düşündüm. Ama tabii Holmes duygulara esir olacak biri değildi. ''Bu sizin sonunuz olacak.'' Dedi buz gibi bir sesle. ''Ne yapıyorsanız hep hızlı ve zamanında yapıyorsunuz madam. Ama bu kez fazla ileri gittiniz.'' Kadın demir çubuğu tıngırtıyla yere fırlattı. ''Ne kadar kalpsizsiniz.'' diye bağırdı sonra da. ''Size bütün hikayeyi anlatmamı ister misiniz?'' ''Sanırım onu ben de anlatabilirim.'' ''Ama bir de benim ağzımdan dinleyin Bay Holmes. Hayatı boyunca peşinde koştuğu bir hayalin mahvolmak üzere olduğunu anlayan bir kadının gözleriyle bakın bir de.'' Böyle bir kadın kendini korumak istedi diye suçlanmalı mı? İlk günah da sezindi ama. Evet, evet kabul ediyorum. Douglas çok iyi bir çocuktu ama benim planlarımda yeri olamazdı. O evlenmek istiyordu. Çulsuz bir havamla evlendiğimi düşünebiliyor musunuz Bay Holmes? Ama o daha azına razı olmuyordu. Sonra iyice ısrarcı olmaya başladı. Bir zamanlar bir şeyler paylaştım diye hep paylaşmamı ve sadece onunla birlikte olmamı istiyordu. Ama bu imkansızdı. Sonunda bunu ona bir şekilde anlatmak zorunda kaldım. Onu kendi evinizin önünde bir avuç çapulcuya dövdürerek. Gerçekten de her şeyi biliyor gibisiniz. Evet doğru Barney ve adamları onu uzaklaştırmayı başardılar. Ama kabul ediyorum onu biraz vahşice yaptılar. Peki ama o ne yaptı? Bir beyefendi öyle şeyler yapar mı? Kendi hikayesini anlattığı bir kitap yazdı. Tabi bu durumda ben kurt oluyordum. O da kuzu. Her şeyi kağıda döktü. Evet, isimler farklıydı. Ama neye yarar? Londra'da kim olsa anlardı gerçek hikayeyi. Buna ne diyorsunuz Bay Holmes? Kendince haklıydı. Sanki İtalya bütün kanını işlemiş. O gaddar İtalyan ruhu onda beden bulmuştu. Ben endişeden öleyim diye kitabın bir kopyasını da bana gönderdi. ''İki kopya var.'' diye yazmıştı. Birini bana göndermiş, birini de yayıncısına. ''Kitabın onlara ulaşıp ulaşmadığını nereden biliyorsunuz?'' ''Yayıncısının kim olduğunu biliyordum. Bu tek romanı değildi elbette. Adamın İtalya'dan karşılık alamadığını öğrendim. Sonra Douglas'ın ani ölüm haberi geldi. O diğer kopya ortalıkta olduğu sürece güvende değildim. Kitap da dahil bütün eşyaları annesine gönderilecekti elbette. Ben hemen çeteyi harekete geçirdim. Biri hizmetçi olarak girdi eve.'' Her şeyi kitabına uygun yapmaya kararlıydım. Öyle de yaptım. Evi içindeki her şeyiyle satın almaya karar verdim. Kadının istediği her paraya razıydım. Ancak bu planım suya düşünce diğer yöntemlere başvurdum. Şimdi, Bay Holmes, Douglas'a karşı çok acımasız davrandığımı ki tanrı biliyor ya bunun için çok üzgünüm. Kabul etsek bile geleceğim tehlike altındayken başka nasıl davranmam gerekirdi? Sherlock Holmes omuz silkti. Neyse ne, dedi sonra. Her zamanki gibi adi bir suç deyip işin içinden çıkmak zorunda kalacağım. Birinci sınıf bir dünya seyahati kaç paraya mal olur bu arada? Kadın şaşkınlıkla Holmes'e baktı. 5000 sterlin yeter mi? Şey yeter herhalde. Çok güzel. Bu durumda bana bir çek yazacaksınız. Ben de onu Bayan Mabberley'e ulaştıracağım. Ona bir hava değişikliği borcunuz var. Bu arada hanfendi. İşaret parmağını havaya kaldırıp salladı. Biraz dikkat, biraz dikkat yahu. Tehlikeli aletlerle oyun olmaz. Narin ellerinizi kesersiniz sonra.